Sana kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. De ki onun bilgisi ancak Rabbimin katındadır. Onu vaktinde ancak o Allah ortaya çıkaracaktır. O göklere de yere de ağır basmıştır. O size ancak ansızın gelecektir. Sanki senin ondan haberin varmış gibi sana soruyorlar. De ki onun bilgisi sadece Allah katındadır. Fakat insanların çoğu bilmiyorlar.